Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, Hindistan'da bugün yüz binlerce kişi dünya ağaç dikme rekorunu kırmak için kolları sıvadı. Uttar Pradesh eyaletinde yürütülen kampanyada 24 saatte 50 milyon fidan dikilmesi hedefleniyor. Bu alanda dünya rekoru halen 847.275 ağaçla Pakistan'a ait. Hindistan hükümeti geçen yılki Paris İklim Zirvesi'nde verdiği sözleri tutabilmek için 29 eyaletinin tümünde yöneticilerden ağaçlandırma faaliyetlerinin hızlanmasını istemişti. Hükümet bu amaçla 6 milyar dolarlık da bir bütçe ayırdı. Uttar Pradesh'teki kampanyaya katılan gönüller arasında öğrenciler, yerel milletvekilleri, yetkililer, ev kadınları ve STK temsilcileri de var. Ağaç dikiminin gece lamba ışığında devam edeceği bildiriliyor. Guinness dünya rekorlarından yetkililer de gün boyu eyaleti gezerek kaç fidan dikildiğini doğrulamaya çalışacak. Ancak bu tür dev kampanyalarla dikilen ağaçların uzun erimdeki bakımları kaygı konusu. Hintli yetkililer yeni dikilen fidanların düzenli aralıklarla havadan çekilecek fotoğraflarla kontrol edeceğini söylüyor. Ve Hindistan'dan şimdi geçelim Hollanda'ya. Geçen hafta deniz üstü rüzgar enerji sektörü adına çok önemli bir gelişme yaşandı Hollanda'da. Hollanda yönetimi tarafından 700 megawattlık deniz üstü rüzgar enerjisi kapasitesi tahsisi için gerçekleştirilen ihalede rekor düzeyde düşük fiyat alım teklifi verildi. 38 yatırımcının yarıştığı ihaleyi Danimarkalı Dong Enerji Şirketi santralde üretilecek elektrik için önerdiği megawatt başına 72.7 avruluk alım fiyatı teklifiyle kazandı. Bu alandaki bir önceki en düşük rakam ise Norveçli enerji şirketi Vattenfall'in Danimarka'da gerçekleştirdiği Horns Rev 3 santral için teklif ettiği 103.1 avroluk fiyat olmuştu. Dong Energy ise daha önceki açıklamalarında megawatt saat başına 100 avroluk fiyatın altına 2020 yılında inebileceğini belirtiyordu. Dong Energy ihale şartlarına göre şirket her biri 350 megawatt gücünde olacak iki ayrı projeyi en fazla bir yıl gecikme hakkı olmak kaydıyla 2020 yılına kadar tamamlamak zorunda. Proje için sağlanacak alım fiyatı 15 yıllığına geçerli olacak. Dong Enerji bu süreden sonra ürettiği elektriği o dönemki mevcut piyasa fiyatlarından satacak. Projelerin gerçekleştirileceği alan Hollanda'nın Zeeland şehrinin 22 kilometre uzağında yer alıyor ve bölgedeki yıllık rüzgar hızı ortalaması 9,5 metre saniye. İhalede gerçekleştirilen bu düşük fiyat Hollanda yönetimi için 2.7 milyar dolarlık tasarruf sağlanması anlamına geldi. Hollanda'nın Kuzey Denizi kıyılarında hali hazırda 520 megawatt gücünde rüzgar enerji santrali bulunuyor. Hollanda hükümeti aynı bölgede her biri 700 megawattlık dört ayrı proje için daha gelecek yıllarda kapasite tahsis ihalesi gerçekleştirmeyi planlıyor. Hollanda hükümeti bu sayede 10 bin kişiye istihdam yaratmayı ve ülkedeki 5 milyon evin tüketimine yetecek kadar elektriği rüzgar enerjisinden yani yenilenebilir kaynaklardan sağlamayı hedefliyor. Hindistan ve Hollanda'dan sonra gelelim Akdeniz'e hatta ülkemize. Solar Impulse, Amerika ve Atlantik Okyanusunun ardından tek damla fosil yakıt kullanmadan Akdeniz geçişini de başarıyla tamamlayarak Mısır'a indi. Solar Impulse, Türkiye hava sahası üzerinden geçerken, Uçağın pilotu Andre Borçberk, Twitter'dan Sürdürülebilirlik alanında verdiği destek dolayısıyla Türkiye'den sponsoruna teşekkür etti. Yolculuğunuzun geleceğini tasarlıyoruz vizyonuyla. Sürdürülebilirlik ve inovasyon alanında öncü çalışmalara imza atan Türkiye resmi partnerinin de yer aldığı Solar Impulse programında tüm dünyanın ulaşıma ve enerjiye bakış açısını değiştiren dünya turunun sonuna yaklaşıldı. Haziran ayında 3 gün süren Atlantik geçişiyle önemli bir başarı elde etmişti Solar Impulse. 11 Temmuz'da İspanya'nın Sevil Limanı'ndan bu kez Akdeniz geçişi için havalandı. 2 gün 2 gece süren ve tek damla fosil yakıt kullanmadan sadece güneş enerjisiyle hiç durmadan hareket eden Solar Impulse Kahire'ye Mısır'a kadar ulaştı Akdeniz'i bir baştan bir başa geçerken. Solar Impulse'ın CEO'su ve pilotlarından Andre Boşberg, bu yolculuk sırasında İspanya, Cezayir, Tunus, Malta, Yunanistan, Türkiye ve Mısır olmak üzere birbirinden farklı iklimsel ve coğrafi koşullara sahip ülkelerin hava sahasından geçtik. Akdeniz kıyısında yer alan bu ülkelerin en önemli ortak noktaları ise Güneş enerjisi üretme ve kullanma açısından sahip oldukları yüksek potansiyel. Böylece yenilenebilir enerji ve temiz teknolojiler anlamında önemli bir rol üstlenebilirler şeklinde konuştu. Umuyoruz bu uçağın gösterdiği gibi bütün ulaşım alanı ilk başta otomobiller olmak üzere tamamen elektriğe döner ve bu elektrik güneş başta olmak üzere yenilenebilir enerjilerden sağlanır. Bu tip yatırımlar gerekirken Türkiye için Türkiye'de özel sektör şirketleri bu gibi projelere sponsor olurken desteklerken devletin kömür üzerine odaklanıp 12 kilo kömürden 1 litre petrol elde etmeye çalışması bugün de pek anlaşılır değil. Kömürden uzak, güneşle aydınlanmış, yeşil ve barış dolu bir gezegen dilekleri esen kalın. Gezegenin geleceği. Günlük çevre ve ekoloji haberleri.